Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu anâ Resûlillah. İlk inen ayet ikra olduğu halde, neden Kur'an sıralaması bugünkü gibi oldu? Yani bugünkü Musaftaki sıralama, değerli kardeşlerim, nüzul sıralaması değil, neden böyle oldu? şeklinde bir soru soruldu. Bilindiği gibi Kur'an bir hayat nizamıdır. Hayat nizamı olduğu için de 23 yıllık bir zaman dilimi içerisinde ve ayet ayet sure sure nazil olmuştur. Olaylara göre, yaşanan e, hadiselere göre ayetler inmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisine nazil olan ayet ve sureleri yanında bulunan sahabelerine okur, sahabeler de onu ezberler ve bir kısmı da yazardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yanında vahiy katipleri vardı. Onlara bu ayetleri ve sureleri yazdırıyordu. Bunlar nazil olan ayetleri ve sureleri özel olarak yazmakla vazifeliydiler. Gelen ayetin hangi surede yer alacağı, Kur'an'ın neresine gireceği de bizzat Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bildiriliyor ve o da vahiy katiplerine tarif ederek gerekeni yaptırıyordu. Böylece peygamberimiz sağlığında, peygamberimizin sağlığında Kur'an'ın tamamı yazılmış, nereye neyin gireceği belli olmuştur. Kur'an'ın 23 senede nazil olmasına ve her bir ayetinde ayrı ayrı konular sebebiyle inmesine rağmen bu kadar konu birliği içinde olması bir mucizedir. Hayatın her yönünü içine alan dünya ve ahiret saadetini temin eden Kur'an'ın bu kadar değişik zaman diliminde ve değişik problemlere göre inmesine rağmen böyle bütünlük sağlaması yani konu birliği içinde olması bütünlük içinde olması harika bir mucizedir. Ayrıca Kur'an'ın dizilişindeki matematiksel mucizelerde bugünkü musaf sıralamasının da bizzat Rabbimiz tarafından emredildiğini ortaya koymaktadır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.